Merhaba, bugünkü programımızdaki kitap ilk önce çölde çay olarak dilimize çevrildi. The Sheltering Sky. 1998'de de Esirgeyen Gökyüzü olarak tekrar yayınlandı. Yazara bir gecede ün kazandıran bir eser bu. Piyasadaki film de Çölde Çay olarak adlandırılmış. Yazar Paul Bowles. Yönetmen ise Bernardo Bertolucci. Ünlü yönetmenin kitaba duyduğu hayranlık filmin ortaya çıkmasını sağlamış. Müzik Bertolucci'nin Son İmparator filminin de müziklerini besleyen Ryuichi Sakamoto'ya ait. Şimdi ana temayı piyano ile dinleyerek başlayalım. Paul Bowles 1910 yılında New York'ta doğmuş. Önceleri film ve sahne müzikleri bestelemiş. Avrupa ve Kuzey Amerika'yı dolaştıktan sonra 1940'larda Fas'ın Tanca şehrine yerleşmiş. Halen de yaşamını bu şehirde sürdürüyor. Bowles'ın karakterleri bunalımlı ruhlu ve bir yere ait olamama sıkıntısı çeken kişiler. Bu özelliğiyle de beat akımına esin kaynağı olmuş. Kitapta da bu tanımlamaya uyan kişiler var. Bunlardan biri Turner ve filmde oldukça etkisiz olduğu kadar da belirsiz bir karakter olarak canlandırılmış. Keza Kit ve Port'un da iç dünyalarını seyrederken anlamak biraz güç. John Malkovich ve Debra Winger'ın canlandırdığı bir çift bu. 10 senelik evlilikleri yakınlaştıracağına onları birbirlerinden uzaklaştırmış. Ve çok uzun zamandan sonra çölde birbirleriyle yakınlaşıyorlar. Sanki bir midye kabuğunun içinde çöl ve gökyüzü onları kaplamış durumda. Zamanı savurganca harcayan hayatlarını dolayısıyla çok anlamsız şeylerle geçirmiş. Ama belki de bu coğrafyada kendileri için anlamlı bir şey bulmuşlar. Dinleyelim. 啊 <laughs> Ve gökyüzünün sonsuzluğunu okurken hissetmek mümkün. Port'un söyledikleri de bunu destekliyor. Burada gökyüzü çok acayip. Baktıkça sanki karşımda somut bir şey varmış duygusuna kapılıyorum. Bizi daha ötelerdeki, daha başka şeylerden koruyan bir şey. Evet hakikaten filmini görmeyi merakla isteyeceğiniz bir eser bu. Çekimlerde Cezayir, Fas ve Nijer'de gerçekleştirilmiş. Yerel ezgilerin yanı sıra sonsuz çöl manzaralarında yer alan müzik sahnelere daha da anlam katıyor. Kitap 3 bölümden oluşuyor. Son bölümdeki detaylar filmde yer almamış ve bu bölüm biraz daha kısa kesilmiş. Böyle olunca da Kit'in yaşadıkları ve onda yarattığı değişimler e, tam olarak e, anlaşılamıyor. Halbuki bunlar o kadar çarpıcı ki okunmaya değer. Zaten e, sonunda e, Kit'in sergilediği davranışı daha iyi anlamak için bölümlerdekilere gerçekten ihtiyaç var. İşte burada filmin iki sahnesinde görünen yazar Paul Boulos'un yorumu işe yarıyor. Biz de onun son sözleriyle programımızı bitirelim. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için yaşamı tükenmeyecekmiş gibi düşünürüz. Her şey sadece belirli sayıda gerçekleşir. Gerçekten de çok küçük sayıda. Varlığınızın oldukça derin bir parçası olan çocukluğunuza ait bir öğleden sonrayı kaç defa hatırlayacaksınız? Belki dört veya beş kez daha. Dolunay'ın doğuşunu kaç kez seyredeceksiniz? Belki yirmi. Ve ama hepsi tarafımızdan limitsiz sanılır.